Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecma'in Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdler olsun Elhamdülillah hem dönemin sonuna hem de 7 yıllık bir yürüyüşün son merhalesini bizleri kavuşturduğu için inşallah bundan sonraki süreci de Aynı heyecanla, aynı güzellikle, aynı coşkuyla devam ettiririz. Ve inşallah hepimiz bu manada heybelerimizi almamız gereken istifadeleri almış bir vaziyette bu işi tamamlamış oluruz. Heyecanla başlayan bir işin heyecanla devam etmesi ve işin neticesinde de heyecanla bitmesi çok önemli bir sünnettir aslında. Onun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz her zaman kendisi de böyle yapmaya çalışır. Sahabeye de bunu tavsiye ederdi. Bütün kurşunlarınızı en başta tüketmeyin derdi. Buradaki kurşunları ben kullanıyorum. Onun söylediği coşkunuzun tamamını bir anda kullanıp uzun süreçte ise sıkıntılı bir hale sokmayın derdi. Az ama istikrarlı asıl olan bu. Eğer bunu sağlarsanız ve bunu devam ettirirseniz varmanız gereken hedefe doğru adım adım yürürsünüz. İnşallah orada da o hedefte maksat hasıl olur. Neyse orada istenilen şeyi, hedeflenen şeyi ona da erişmiş olursunuz. Biz de birçok hülya ile hedefle bu suffa meclislerini başlattık ne kadarına ulaştık ne kadarına eriştik o belki de biraz daha özel meclislerin ve istişarelerin konusudur ama ben en azından ümit var olduğum bir şey var o da şu ki halen elhamdülillah azalmayan ve her geçen gün artan bir heyecan var bu heyecanı görmek beni mutlu ediyor daha da umutlandırıyor işin Geleceğine ait daha güzel şeyler yapabileceğimiz noktasında da inşallah bizlerin sorumluluğunu bizlere hatırlatıyor. Eksiklerimiz yok mu? Bir sürü. Yarım yamalak bıraktığımız işler yok mu? Bir sürü. Olması gereken yüzde yüz bu, bu mu? Asla. Ama bunların hepsi bizleri şevke getirmeli, morallerimizi bozmamalı. Çünkü çok zor bir zamanda bu işi yapıyoruz şu anda biz. İnsanların iddialarından vazgeçtiği, İslam'la irtibatlarını farklı bir biçimde kopardıkları ya da zayıflattıkları, her geçen gün bireyselliğin, ferdiliğin daha da arttığı, cemaat dini olan İslam'ın cemaatten koparılarak Farklı bir biçimde sanal dünyaya ilk aşamada mahkum edip sonraki aşamada da onu da elden çıkarılma adına planların yapıldığı bir dönemdeyiz. Ama imtihandayız ve bu imtihanlara ait de şeyleri hepimiz vermek durumundayız. Çok güzel bir ayet seçmişti Kürşat. Kürşat mı seçti Ahmet mi seçtirdi bilmiyorum ama ayet gayet isabetli bir ayet şu andaki zemine ve bizim ruh. Dünyamıza Allah peygamberinin ölümünden sonra bile dağılıp gidenleri uyarıyor. Bu din peygamberine iman eden ama peygamberini putlaştırmayan bir dindir. Bu din tevhid dini olduğu için Allah'ın yerine ya da, da Allah'a ait alana hiç kimseyi ortak kılmayan bir dindir. O ayetler Uhud'un üzerinden nazil oldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öldü diye bir şaya yayıldığı zaman Uhud'da kimi ellerden kılıç düştü, kimilerinin morali bozuldu. Münafıklar hemen orada farklı bir biçimde kimliklerini gösterdiler. Eğer Allah'ın peygamberi olsaydı ölmezdi, şöyle olurdu bize yara dokunmazdı, asla mağlup olmazdık. Bütün bunların hepsine ait şeyleri söyledikleri bir anda ayetler indi. O öldürür ölür ya da öldürülürse siz gerisin geriye mi döneceksiniz? Gerisin geriye o dönüş işte tekrardan müşriklerin o inançlarına dönmektir. O anda inançlarınızla irtibatınızı koparacak mısınız? Siz Bahar'a mı inanıyorsunuz Allah'a mı inanıyorsunuz? Siz Allah'a iman meselesini nasıl anladınız ki zafer varsa eğer irtibatınız güçlü olacak? mağlubiyet varsa eğer bu manada irtibatını zayıflayacak. Siz nasıl bir Allah'a inanıyorsunuz ki inandığınız o dini size inanma adına bazı şeyleri söyleyen insanları insan üstü bir konuma taşıyorsunuz. Onların insan olduğunu unutuyorsunuz. Yaptıkları hataları İslam'a mal ediyorsunuz. Faturayı İslam'a kesiyorsunuz ve bu noktaki bu noktada zafiyetler gösteriyorsunuz. Bunların hepsini aslında o ayet bize Cevap vermiş oluyor tam da işte şu anda içinde bulunduğumuz zemine ait de bazı şeyleri bize söylüyor. Dolayısıyla asla bu manada bizim akidemizi zedeleyecek bir noktaya işi vardırmadan zafere başarıya alkışlanmaya taltife bağlanmadan bir hedef var önümüzde. O hedefe doğru da adım adım yürüme noktasında gayret içerisinde olmak. Tabii ki bu bizi şöyle bir noktaya getirmeyecek. Yapalım olursa olur olmazsa olmaz böyle değil. İşi kuralına göre yapmak, hakkını vererek yapmak. Eğer iş belli bir noktaya varmıyorsa niye varmıyor diye iyice bunun muhasebesini yapmak. Arızalarını ise arızaları ortaya koymak. O arızaları giderdikten sonra da adımlar atarak işi daha iyi bir noktaya taşıma noktasına gayret göstermek bunu yapalım başarı mı o bizim işimiz değil ben bir suffa kurdum elimden geleni yaptım 10 tane insanla başlatmıştım onlarla gerçekten olması gereken bir bağı kurdum Derse hazırlanarak gittim elimden gelince kendimi ihlas üzere hazırladım. Derse hazırlandığım gibi o arkadaşları da hazırlansınlar diye onlara da heyecan aşıladım. Hafta içinde de onları boş bırakmadım yine elimden geldiğince onlara ulaştım şunu yaptım bunu yaptım. Onlara ödevler verdim ders daha interaktif bir hale gelmesi için her türlü vesileyi ve imkanı kullandım. Buna rağmen... Dönemin sonunu 10 kişiyle bile bitiremedim. 10 kişiyi tutamadım 6-7 tanesi gitti ben 4 kişiyle kaldım. Başarısız değilsin. Eğer sen bunu sağlamışsan ve elinden geleni yapmışsan sorun yok ama senin ihmalinden kaynaklanmışsa, senin tembelliğinden kaynaklanmışsa, senin meseleye, İstenilen oranda ehemmiyet vermemenden kaynaklanmışsa sorgulanması gereken nokta orası. Onu da herkes kendisi sorgulayacak, herkes kendisi yapacak. Şimdi benim aziz ve azize kardeşlerim bir dönemin sonrasında ben bir hususa sizin dikkatlerinizi çekerek bir değerlendirme yapmak istiyorum. Bu Suffa Meclisleri projesi 8-9 sene önce tasarlanıp 7 senedir hayat bulan bir proje... Ve projede 10 yıllık olarak planlanmıştı. Allah nasip eder, eder de kalan 3 yılı da tamamlarsak 10 yıllık bir süreci tamamlamış olacağız. Bu sefer tekrardan meseleyi başka bir süreçle devam ettireceğiz. Ama en özel, önemli tarafı 10 yıllık süreç bitince bizim 10 yıllık bir külliyatımızın da elimizde hazır olması. Bundan sonraki süreçte de Türkiye'de ya da başka yerlerdeki kardeşlerimizin de oluşturulan o müktesebattan, o külliyattan istifade etmeleridir. 10 yıllık programımızda hazır, biz adım adım oraya doğru gidiyoruz. Bu projenin, bu Suffa meclislerinin ilim adına, irfan adına, hikmet adına, belli bir biçimde yardımlaşma, dayanışma adına, Müslümanlar olarak aramızda kurmamız gereken hukuk adına birçok hedefi var. Tek bir hedefi yok aslında bunun. Ve bu hedefleri de siz çoğunuz muallim ve muallimeler olarak yaşıyorsunuz. Yaşamaya da devam edeceksiniz. Ama bu projenin en önemli hedeflerinden bir tanesi hatta ilim aktarmaktan da önemli olan hedeflerinden bir tanesi kaybettiğimiz kardeşlik meselesinin tesisi ve muhafazasıdır. Çünkü bu olmadıktan sonra Gerisinin konuşulmasına gerek yok. Biz diğer istikrarların hepsini onun üzerine kurmaya çalışır ve gayret ederiz. Burada bu Suffa meclislerinin muallimesi ya da muallimi olan bir kardeşim halka içerisinde olan diğer kardeşleriyle 6 tane kardeşliği kurmak zorundadır. Eğer 6 tane kardeşliği istenilen oranda kurmazsa kuramazsa Olmaz, olamaz bu manada bazı şeyler de sağlanamaz. Bu altı tane kardeşliği ben sizin bir nazarlarınıza vermek istiyorum. Birincisi kendinizle olan kardeşlik. İkincisi Kur'an'la olan kardeşlik. Üçüncüsü kardeşleriyle olan kardeşlik. Dördüncüsü Müslümanlarla olan kardeşlik. Beşincisi insanlarla olan kardeşlik. Atladım mı bunlardan bir tanesini? Birincisi kendimizle olan kardeşlik, ikincisi Kur'an'la olan kardeşlik, üçüncüsü sahabeyle olan kardeşlik, dördüncüsü kardeşleriyle olan kardeşlik, beşincisi Müslümanlarla olan kardeşlik, altıncısı insanlarla olan kardeşlik. Altı tane kardeşlik hedefliyor bu meclisler. Birincisi kendinizle olan kardeşlik. Siz muallimsiniz ya da muallimesiniz. Ders halkası içerisinde insanlar var, kardeşleriniz var. İşin imamı ya da imamesiz olduğunuz için bu işin örnekliliğini ve önderliğini siz yapmak durumundasınız. Ben de bir muallim olarak aynı şeyleri kendi nefsime söylüyorum. Bu kardeşliğimde benim özellikle bu manada kendimizde olan kardeşliliğimizde temelde şöyle bir şey var. Hiçbir şey beklememek hiçbir şey sıfır beklenti bunu yapabilirsek eğer bu onu ancak sağlayabiliriz ya geldim işte şunu yaptım bunu yaptım falanca bana böyle dedi filanca böyle davrandı filanca şunu söyledi filanca bunu söylemedi bunlara girdiğim andan itibaren ben işin imamı olarak bunu hakkını vermemiş olurum çünkü bu iş İnanılmaz derecede fedakarlık isteyen bir şey ve asla ve asla beklenti kaldırabilecek bir şey değil. Bugün bunu biz anlasak eğer ve bunun gereğini yerine getirirsek eğer biz bunu yansıtmış oluruz. Niye kardeşliği tesis edemiyoruz? E konuşuyoruz, konuşan bile yapmıyor. Konuşan bile bunun karşılığını ortaya koyamıyor. Tam bir model, numune oluşturamadığı için de kim bunun ideal halini görecek, bunun hali nasıl diye bunu kimse bilemediği için, göremediği için hep bu işler sözde kalıyor. Sözde kaldığından dolayı da o kardeşlik oluşturulamıyor. Ben bir sufanın muallimiyim, 10 tane de benim sufada kardeşlerim var. O kardeşlerime benimle kurmaları gereken kardeşliği imam olarak ben öğretmek durumundayım. 10 tane kardeşim var. Halen ben onlarla kendi evimde oturup bir çay içmiş değilim. Sadece haftadan bir haftada bir bir ders için bir araya gelmişiz. Ders için bir araya geldiğimiz zaman da o ders için bir araya gelişlerimiz dertleşmeye dönüşecek bir zemine kaymadığı için Evet ilim aktarmış mıyım ben ona ilim aktarmışım. Ama o ilimle beraber ilgi aktaramamışım, alaka aktaramamışım, sevgi aktaramamışım. Beraberce olmanın hukukuna ait bazı şeyleri aktaramamışım. Aktaramadığım için diğerlerini konuşmama gerek yok. Ve ben vermediğim bir şeyi muallim olarak talebelerimden istiyorum. Ben bunu vermedim ki istiyorum. Verseydim eğer... Karşılığını bizatihi görecektim. Çünkü seven gerçekten sevilir. Bugün eğer sevgi adına karşı taraflardan problem yaşıyorsak bunun iki tane sebebi var. Başka hiçbir sebebi yok. Kim ne derse desin bana bir üçüncüsünü asla ikna ettiremezsiniz. İki tane sebebi var. Bir, ihlasım yoktur benim. Onun için sözüm çok iyidir ama tesiri yoktur. İkincisi ben sevmiyorumdur. Sevgi dilim nedir? Ama yüreğimde değildir. Dilimde olan yüreğimden çıkmadığı için karşı tarafta da yankı bulunmuyordur. Başka bir şeyle beni ikna edemezsiniz. Ben yılları bu işlerden geçmiş bir kardeşinizim. Bilmez miyim? Biraz önce ben bir yerden çıktım. Bir yerde konferansım vardı. Nereden geldiyse aklıma bu geldi. Bazı şeyleri sorgularken bütün meselenin ihlastaki zafiyetten kaynaklandığını... İnanın sorgulandığında siz de fark edeceksiniz. Biz başka şeyler bulaştırıyoruz işlerimize. Allah da o bulaştırmaya asla tahammül etmiyor. Onunla beraber başka bir şey bulaştığı anda silip süpürüyor. O ihlas zedelendiği için her şeyi zedeliyor. Zedeliyor zedeliyor bir müddet sonra siz de yaptığınız işten lezzet almamaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla biz suffalarda kardeşlik meselesini tesis edeceksek en başta kendimizle kardeşlerimiz arasında bir kardeşlik tesis etmek durumundayız. İkincisi o kardeşliği biz kendimizle kurduk da biz kendimizi putlaştırmak için kurmadık. Kendimizi nazara vermek için kurmadık. Kendimizi şöyle ya da böyle bir lanse etmek için kurmadık. Onun gerekçelerini onun altını siz doldurduğunuz için oralara girmiyorum biraz zamanı kullanmak için. İkinci kardeşlik Kur'an'la kardeşlik. Ben yedi senedir sufanın muallimiyim. Benim yedi senedir talebelerim var. Bu yedi senelik talebelik de zaten arızalı bir durum. Sorarsanız niye arızalı olduğunu sonra söylerim. Diyelim ki 7 senedir halen talebe ve ben 7 senedir dersime gelen talebelere, talibelere Kur'an'ı sevdirememişim. Ben o talebelerime 7 senedir, 5 senedir, 3 senedir fark etmez her gün bir ayet okuyarak yatabileceklerine dair bir ahlak onların yüreklerine koyamamışım. Ben muallimin Kur'an'dan bahsediyorum, sahabeden bahsediyorum, peygamberden bahsediyorum, dinden bahsediyorum, İslam'dan bahsediyorum, cihattan bahsediyorum, şundan bahsediyorum, bundan bahsediyorum. Bakın bunları sizi kınamak için söylemiyorum. Vallahi şu anda da karşımda siz yoksunuz kendi nefsim var kendi nefsime konuşuyorum. 7 senedir bütün bunlardan bahsediyorum ve benim dersime katılan birisi halen Kur'an'ı Dertlerine derttaş sırlarına sırdaş kılabilecek kadar Kur'an'la arkadaş olmamış. O arkadaşlığını sağlayamamışım. Bir hüzün çöktüğü zaman kalbine Kur'an'dan birkaç ayet okuyarak teselli olabileceğine teselli bulabileceğine dair bir bilinci uyandıramamışım ona. Uyandırabilmem için bunun benden, bende olması lazım zaten. Bende olmaması başka bir arıza. Bende var da ben bunu yansıtamamışsam bu başka bir arıza. Ya bizim Kur'an'dan başka neyimiz var Allah aşkına? Biz Kur'an'ı o zaman nasıl anladık? Biz o zaman sadece Kur'an'ı bugün eleştirdiğimiz, tenkit ettiğimiz insanlar gibi anladık. Sadece Kur'an bizim için ibadet kitabına döndü. Sadece ibadet adına bazı şeyleri yaptığımız bir ritüele döndü. Ya da işte sevap kazanacağımız bir hale döndü. Ne bizimle yoldaş oldu Kur'an, ne bizimle sırdaş oldu Kur'an, ne bizimle arkadaş oldu Kur'an. Dün de söyledim. Arkadaşlık için bütün maskelerin ortadan kalkması lazım. Ben arkadaş diye bildiğim bir insanın yanında rahat etmem lazım. Arkadaş diye bildiğim bir insanın yanında derdimi, sırrımı çok rahat bir biçimde paylaşmam lazım. Bir arkadaşla münasebet böyle ben Kur'an'ı arkadaş edineceğim ve halen Kur'an'ın karşısında maske kullanacağım halen Kur'an'la bu manada bir ünsiyet kuramayacağım halen Kur'an'la bu manada bir bağ kuramayacağım hangi Kur'an arkadaşlığından Allah aşkına bahsediyoruz dolayısıyla bizim tekrardan aziz kitabımızla ilgimiz alakamızı bu noktaya getirmemiz lazım aynı şekilde biz bunu yaptığımız gibi kendi ders halkamızda olan insanlarla da bunu yapmamız lazım. Bilmiyorum bakın burada birçok farklı yerden gelen kardeşimsiniz. Ne yaptınız Ramazan için? Suffalar adına ne gibi Kur'an'ı gündeme taşıma noktasında gayretiniz çabanız oldu? Derslerinizi bitirirken ya da bitirecekken Kur'an'la ne gibi bir bağ kurarak bitirttiniz? Ve onu nasıl devam ettirme adına bazı şeylerde bulundunuz söylediniz? tavsiye ettiniz ya da edeceksiniz bütün bunların hepsi Kur'an'la kardeşlik meselesiyle alakadar olan şeyler. Eğer bunları yapmadıksak yapamadıksak en azından bu senenin değerlendirmesini yapıp gelecek seneye ait hedeflerimizi ümitlerimizi bir daha çizdiğimiz zaman ufuklarımızı belirlediğimiz zaman Gözden kaçırmamamız gereken bir sorumluluk olarak bu karşımızda duruyor. Bu da meselenin ikinci kardeşliliği. Üçüncüsü sahabeyle ile kardeşlik. Biz bu kardeşliği de tesis etmek zorundayız. Mecburuz. Hem kendimize hem de ders halkasındaki kardeşlerimize. Çünkü sahabenin rehberiyeti bizim için o kadar önemli bir mesele ki sadece bu yıl sahabe yılı olduğu için değil yıllardır biz aynı Sözü söylüyoruz aynı şeye çağırıyoruz. E çağırdığımız şey kendimiz inanmıyor muyuz? O kardeşlik eğer bizi ayağa kaldırmayacaksa, o kardeşlik yıpranan şeyleri tamir etmeyecekse, yorulan şeylere fer olmayacaksa, bizi ayağa kaldırmayacaksa, ruh olmayacaksa, heyecan olmayacaksa Allah aşkına biz o zaman sahabeyi nasıl anladık? Okuduğunuz o derslerin arkasından aldığınız o maddelerde o bilinçlerde her gün geldiğiniz gibi gitmediğiniz heyecanınıza heyecan katan bir biçimde bazı şeylerin üzerine bir şeyler eklemediyseniz o zaman biz sadece menkıbe okumuşuz. Birileri okudu yattı biz de yatmaya devam ediyoruz. Aynı şeyi o zaman biz de vardırdık. Dolayısıyla o sahabe kardeşliliği meselesi de meselenin bir başka boyutudur ve bizim suffalarda her an canlı tutmamız gereken bir şeydir. Çekinmeden şunu sormanız lazımdı benim güzel kardeşlerim. Belki soranlarınız olmuştur. Kardeş olarak edindiğin sahabi efendimizle son bir hafta içerisinde ne geçirdin? Ne yaptın? Var mı herhangi bir şey? Mübeşşirat gibi rüyalarında da sana o manada bir güzellik aktı mı oldu mu? Yoksa ne yaptın? Mesela sen bu hafta. Kardeşimdi diyelim ki İmran bin Husayn radıyallahu anhuma onunla kardeş olmuştum. Bu bir haftalık bu kardeşlik sürecinde ne yaşadın ne yaptın bunları hiç sorduk mu birbirimize. Eğer sadece açlık bismillahirrahmanirrahim o gün kaçıncı dersleyiz 25. dersleyiz kaç dakikada bitireceğiz 40 dakikada bitireceğiz. Hadi ya Allah başladık başından sonuna kadar geldik oldu bitti herkes de aynı şekilde dağıldı gittiyse olmadı ya olmadı. O kardeşlik bize bir şeyler katmalıydı. O kardeşlik bir heyecan oluşturmalıydı. Nasıl gidiyor arkadaşlar sahabeyle ile kardeşliliğiniz diye. Bizim o kardeşlerimizden birbirlerine olan o hayrı yansıtma noktasındaki gayretlerini konuşmamız lazımdı. Dolayısıyla sahabe kardeşliliği. Öyle cansız, ruhsuz, fersiz olabilecek bir şey değil. Zaten doğru bir kardeşliği kursanız sahabeyle. sabesi rahat bırakmıyor zaten. Oo, öyle bir ineleri var ki onların. Öyle bazen girişiyorlar ki adama tekme tokat o biçim yani. Yeter ki doğru bir biçimde kurulsun o kardeşlik. Gerçekten de hakkı verilmiş olsun. Allah hepimizi onu nasip eylesin. Dördüncüsü kardeşleriyle kardeşlik. Orada... 10 kişi var 20 kişi var her birinin birbiriyle kardeşlik hukuku var ve onu tesis edeceğin bir meclis orası bir derdi varsa o 20 kişinin beraberce duyabileceği bir şey bir sorun varsa çözüm adına herkesin adım atacağı bir şey öyle 3 kişi ayrıldığı zaman geri kalan 3 kişi onların dedikodusunu yapabilecek bir şey değil. Orada bir kardeşlik adına bir şey oluşturulacak bir model çünkü o. İnanın samimi olarak söylüyorum bunu yani gerçekten inanarak şu anda bir şeyi paylaşmak istiyorum sizinle. Hakkını vererek o suffah meclislerindeki bir dersi yapabilsek o ders eve etki edecek bir şey olacak. Geldi katıldı ya birisi sizin ders halkanıza çıkarken evine vardığında çoluk çocuğu farklı bir yerden geldiğini fark edecekler. Babam kesin sohbetten geliyor. Babam kesin dersten geliyor demesi gerekir. Farkını koyması lazım. Ashanımız bir şey söylüyor bize. Diyor ki biz Aleyseratü vesselam efendimizin Cebrail ile buluştuğunu o gün yüzünden anlardık. Zaten yüzünde tebessüm vardı ama eğer o gün Cebra ile bir buluşma varsa Resulullah eve bir başka giriyordu. Allah Resulü'nün o hali bize bir şeyler söylemesi lazım. Biz Cebrail'le buluşmuyoruz ama Cebrail'in indirdiği kitapla buluşuyoruz. Cebrail'in indirdiği kitapla buluşmak da aynı heyecanı bize vermesi gerekir. Onu zorlamamız lazım, onu kazanmamız lazım ve onu yansıtmamız lazım. Böyle bir gayret eğer bizim dünyamızda olursa bu gayret diğer kardeşlerimize de intikal edecek. O kardeşler arasında 10 kişi 15 kişi sağlayın bu kardeşliği. Göreceksiniz hikmetini, göreceksiniz rahmetini, göreceksiniz bereketini onun orada kalmayacağını da göreceksiniz. Belki bir suffa koca bir ilçeyi mayalayacak. Bir suffa koca bir ili mayalayacak. Çünkü maya görevi görecek, üretecek ve yansıtacak Allah'ın izniyle. Beşincisi Müslümanlarla kardeşlik. Şimdi bizim kendi meclis arkadaşlarımızın kardeşliliğini ayırdık. Bir şey daha burada. Dikkat etmemiz lazım. Suffa'ya geldi mesela bir kardeşimiz. İki sene boyunca bizimle aynı meclisi paylaştı. İki senenin sonunda halen şu noktadaysa kimseye suç atmayın. Dönün kendinize bir şey sorun. Filanca vakıftan bahsedince onlar mı diye bahsediyor. Ya bu tarikatçılar var ya bu tasavvufçular deyip başlıyor vurmaya ve vuruşturmaya. Filancalar var ya diyor başlıyor filanca ya. Filanca var ya diyor başlıyor kusurlarını sayma. iki senenin sonunda halen bunu yapıyorsa vermedik ya biz bir ruh. Biz bütün Müslümanları bütün ama şuradan şuraya kadar. İsimlerini de söyleyeceğim de şimdi şu alet beni bırakmıyor. Kayda girdiği için başımıza iş açacağız. Ama yani siz anlayın mesela böyle en uç bir noktadan. En uç bir noktaya kadar söyleyeyim mi Edirne'den Kars'a kadar. <gülüyor> Kars kadar bütün hepsini sevebilmektir Müslümanlık kardeşliliği onların şuyu var e senin neyin var beyefendi senin de bir sürü şeyin var senin hiçbir kusurun yok sen kusurları boşver gel biz mesela diyelim ki mezhep olarak meşrep olarak mektep olarak Bizden ayrı olan bir Müslümanı ele alalım mezhep olarak mektep olarak meşrep olarak bizden ayrı birisi olarak bir ele alalım mezhep olarak ben hanifiyim meşrep olarak işte benimsediğim bir hizmet şeyim var o ben, e, mektep olarak da benimsediğim bir mektebim var benim o bunların üçünün dışında bir başka Müslümanı değerlendiriyorum. Allah'ımız bir mi? Bir. Kur'an'ımız bir mi? Bir. Peygamberimiz bir mi? Bir. Aynı değerlere, aynı değer yargılarına inanıyor muyuz? Bu birler çok mu hayatımızda bir? Kıblemiz bir mi? Bir. Pa paylaştığımız birçok birlik, beraberlik var mı bu noktada var? E neyi paylaşamıyorsun o zaman? Onun farklılığı, ayrılığı, gayrılığı onun, onun meselesi. Seninle ne işi var ya? Duydun ki falanca bir yerde filanca bir yerde diyelim ki dü, işte dünyanın öteki bir ucunda seninle aynı dine iman etmiş insanların başına bir iş gelmiş. Sorguluyor musun o insanların mektebini mezhebini meşhebini Sorgulamıyorsun yanıyorsun yüreğin yanıyor. Hangi biriniz sordu mesela Yeni Zelanda'da camide katledilen insanların mezheplerini meşheplerini Onların çoğunu tanısanız Türkiye'de onlar gibi bir sürü insanı siz selam bile vermiyorsunuz. Ama hepiniz yandınız değil mi? Olması gereken bu. Olması gerekeni yaptınız. Aynısı ben İstanbul'dayım Eyüp Sultan'dayım. Yanı başımda böyle tanıdığım birisi var. Ama mektep olarak, meşrep olarak, mezhep olarak benimle aynı değil. Onun başına da bir iş geldi. Duydum ki evi yanmış, duydum ki bir hastası var, duydum ki bir sıkıntısı var. Yanıyor mu benim yüreğim ona? Yakabilecek kadar bir şey öğrenmiş miyim ben? Öğrenmemişsem Müslüman kardeşliliğini öğrenmemişim ben o zaman. E ben bunu da öğretmemişim. Şimdi ben bazen bazı kardeşleri görüyorum. Arkadaş Allah bizleri ıslah etsin. İnanın onlar için din o alt başlıklar haline gelmiş. Farkında değil me me mezhebini meşrebini din haline koymuş farkında değil bir yerde dua ediyordum ben şimdi söylemeyeceğim onları da yine ama siz anlayın dua ediyorum Allah'ım mazlumlara Allah'ım şuna Allah'ım buna neyse dua bitti geldi birisi hocam dedi keşke duanıza şunları da katsaydın kardeşim şunlar dediğin kim ben ne dedim orada mazlum dedim. Sen kendin onları mazlum sınıfına koyuyorsan ben onlara dua ettim zaten ama seni kesmiyor o niye kesmiyor? İlle orada bir şey duymak istiyorsun çünkü sen öyle bir hassasiyet geliştirmişsin ki kendini işin merkezine koymuşsun. Senin dışındakilerin herkesi herkes ise işin zaten dışında öyle algıladığın için meseleyi anlayamıyorsun. Ben aslında söylediğim zaman bütün dünya Müslümanlarına hiçbir şekilde sağına soluna bakmadan hepsini dahil ettim zaten o duaya. Ve her zaman da öyle ediyorum zaten. Nasıl ki hacda bir tavaf anında renklerimiz ayrı, ırklarımız ayrı, mezheplerimiz ayrı, mezheplerimiz ayrı, menheçlerimiz ayrı. Ama aynı beytin etrafında o evrensel koruya dahil oluyorsak o benim gönlümde olması gereken o benim talebelerim ben bir muallimsen eğer suffalarda benim talebelerimin anlaması gereken de bu yok bunu anlamayıp da parçalarsam bölersem bu manada böldüğümü de din haline getirirsem Müslüman kardeşliliği anlamamışım demektir bu noktada zafiyetlerimizin ne kadar olduğunu biliyorsunuz bunların giderilmesi de bu meclislerin en önemli meselesidir Beşincisi Müslümanla Müslümanlarla kardeşlikti, altıncısı da insanlarla kardeşlik. Niye ayırdım bunu? Hazreti Ali'nin söylediği sözden dolayı ayırdım bunu. İnsanlar ya imanda inançta bizim kardeşlerimiz, ya hilkatte bizim eşlerimizdir. Adem'in çocuklarıysak hepimiz ne olursa olsun renklerimiz. Irklarımız, kabilelerimiz, kavimlerimiz hatta inançlarımız bizi birbirimizden ayırmamalı. Ayırmamalı ki tebliğ adına, davet adına sorumluluğumuzu yerine getirelim. Bizim öteden beri yaptığımız şöyle bir yanlış var. Bakın tebliğ diye bir sorumluluğumuzun varlığına inanıyoruz. İnanıyoruz ama bunu konuşmaya başladığımız zaman aslında tebliğ meselesinin, insani bağın üzerine te kurulması gerektiği gerçeğini gözden kaçırıyoruz komşumuz var bizimle aynı düşüncede değil tamam değil adam diyelim ki farklı bir dünya görüşüne sahip tamam kardeşim sen ona karşı zaten sorumlusun ben işte komşum Açık saçık şöyle bir halde dünya, dünya anlamında dünya görüşü şöyle böyle. Dolayısıyla onunla selamım sabahım yok diye meseleyi anlarsam iş arkadaşlarımı böyle tasnif edersem. Okulda üniversitede okuyorum sadece benimle aynı inancı paylaşan insanlarla 4 yılımı 5 yılımı geçiriyorum. Etrafımda bir sürü bu manada tebliğe muhtaç insan var onlara el uzatmıyorum yardımcı olmuyorum. Meseleyi öylece bitiriyorum anlamadım işte ben insanlarla olan sorumluluğumu insanlık tek bir ümmettir hepsi Adem'in çocuklarıdır hepsi ve o ümmeti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ikiye ayırdı. O ümmetin bir kısmı ümmeti davettir bir kısmı ümmeti icabettir bir kısmı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin davetine uydu davetine uyduğu için ümmeti Muhammed oldu. Bir kısmı da o ümmeti Muhammed olmaya aday. Aday onlar karşımızda insan oldukları için, mükerrem oldukları için, muhterem oldukları için mesajı benim onlara duyurma sorumluluğum olduğu için bu manada ben onlara karşı kendimi sorumlu yade ederek bu gayreti ortaya koymak durumdayım. Ama bunu yapmaz da tepeden bakmaya başlarsak insanlara biz biraz bazı şeyleri fark ettik. Dışımızdaki insanlar... Avamdır şudur budur diye insanlara başladık mı tepeden bakmaya? Tepeden baktığınız hiçbir insana İslam'ın mesajlarını ulaştıramazsınız. Bir insana yukarıdan bakmaya başladığınız andan itibaren tebliğin kapısını kapattınız. Ulaştıramazsınız mümkün değil. Mecburen o seviyeye inmek durumundasınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o seviyede Yürüdüğü için insanlara duyurdu, duyuracağını sahabede yine aynısını yaptı. Eğer aynısını yapmayacaksak, o zaman biz o manadaki kardeşliği de anlamış olmayız. Benim güzel kardeşlerim, arzuluyorum ki, istiyorum ki şu altı kardeşliği siz de gözden geçirin, tekrardan bazılarının muhasebesini yapın. Bu manada olması gereken adımları atın. Herkes kendi arızasını biliyor. Birbirimize arızalarımızı söylemeye gerek yok. O arızalarımızı giderme adına da bir gayret bize lazım. O gayreti birbirimize verme adına ancak bunları konuşmamız gerekir. Ben de onun için konuştum. Allah şimdiye kadar yaptıklarımızı bereketlendirsin. Bundan sonrasına da inşallah yardım eylesin. Sahabe yılı bu şekliyle tamamlanacak. Nihayete erecek Allah izin verirse. Seneye iki başlıklı bir gidişatımız var aslında. Birbirlerini tamamlayan birbirlerinden ayrı gibi gözüküyor ama birbirlerinden ayrı değil aslında. Yıl itibariyle bizim seneye çalışma programımız aile yılı. Sireti insan dersleri yerini Sireti Enbiya'ya bırakıyor. O 15 yıllık yürüyüşün ikinci yılına girmiş olacağız. Sireti Enbiya da aslında aileden bağımsız değil. Neden? Çünkü biz model aileleri öğreneceğiz. Ailelerimizi, evlerimizi o modellere benzetmeye çalışacağız. Bu modellerin en güzelini Kur'an enbiya üzerinden, peygamberler üzerinden bize veriyor. Biz mesela bir Hazreti Adem'le Hazreti Havva'yı öğrendiğimiz zaman evet oradan birçok şey öğreneceğiz. Bir de yeryüzünün ve insanlık tarihinin İlk mümin evini öğrenmiş olacağız aslında ve o ilk mümin evin üzerinden kendi dünyalarımıza bazı şeyleri almaya çalışacağız. Zor bir alan gerçekten rivayet itibariyle de çok ciddi ciddi problemlerimiz olan bir alan. İsrailiyat'ın en fazla olduğu alandır biliyorsunuz peygamberler tarihi. Öyle İsrailiyat duyunca da İsrail görmüş gibi kızmayın hemen İsrailiyat her zaman kötü değildir. İsrailiyat bizden önceki ümmetlerin bilgi birikimidir. O bilgi birikimi de Kur'an'ın menhecinde değerlendirilir. Zaten eğer hadis olarak gelmişse o bilgi, o hadisler hadis uleması tarafından her türlü tenkidi, tahlili yapılmıştır. Zaten biz de o rivayetlerin üzerinden meseleyi konuşmuş olacağız. Ama bu noktada piyasada ciddi ciddi sıkıntılar var. Onları da zaten siz Göreceksiniz bazılarına da süreç içerisine şahit olacaksınız. Şimdi ben bu aile yılına biraz hazırlıklı girelim diyorum. Şöyle bir şeyimiz var benim güzel kardeşlerim. Aile meselesini konuştuğumuzda iki şeyi konuşmak durumundayız. Bu iki şey ailenin ihyası, ailenin inşası olmalı. Ailenin ihyasında... Biz şu anda bir aileyiz. Mesela benim gibi evliliği eskimiş adamlar vardır içinizde 25 yıl 20 yıl neyse. Bunlar için ihya gerekir. Yeniden meseleyi canlandırmak için. Çünkü gerçekten bazı şeyleri alışılagelmiş noktaya indirgediğiniz zaman arızalar başlıyor ortaya. O zaman başka şekiller... Şeytan o boşlukları değerlendiriyor meseleyi başka noktalara götürüyor. Biz şimdi bu aynı yılı çerçevesinde konuşurken en başta kendimizi ve yine sonra sufalarımızı değerlendirip halka halka bu halkayı genişlettiğimizde evli olan kardeşlerin meselenin ilya ayağıyla ilgilenmeleri gerektiğini unutmadan meseleyi değerlendireceğiz. Aa, bir de içimizde bir inşa sorumluluğu olacak. O inşada içinizdeki bekarları evlendirin diyen buyruğa uyma noktasındaki bir sorumluluktur. Biz sadece meseleyi yine kürsülerde rahlelerde bırakmadan bu meselede de sorumluluğumuz neyse onu yerine getirme adına gayret içerisinde olacağız. Senin evinde bekar varsa ebeveyn olarak ona bir ailenin içerisindesin etrafında bunlar var ona bir yerdesin meclistesin şuradasın buradasın buna ait bazı şeyleri duyuyorsun ona. Yani orada sana söylenen içinizdeki bekarlar deyince o bekarlara ait sana söylenen hitabı mesajı duyarak sorumluluğu neyse onu yerine getirme adına bir gayret. Aslında biz aile yılı içerisinde özellikle ve özellikle bu iki meseleyi Konuşmak durumundayız ona ait bazı şeyleri de ortaya koymak durumdayız. Allah o güne de vardırsın bizi o günlerde de inşallah sorumluluklarımızı tam anlamıyla konuşmuş olalım şimdi ben 3 tane kitap tavsiye edeceğim medresede de tavsiye ettiğim dün cumartesi dersinde de tavsiye ettiğim şimdi özellikle sufa muallimleri ve muallimleri olarak muallimeleri ve muallimleri olarak size de tavsiye ediyorum Kitaplarımızdan bir tanesi benim kitabım Evlilik Ahlakı. Birisi Abdülbaki Güneş'in Kur'an kıssaları ve medeniyetlerin inşası. Özellikle sireti enbiya derslerimize ön ayak olacak bir kitap. Ve yine aile ile alakalı Hazreti Peygamber döneminde Aile Hayatı kitabı. Biraz hacimli bir kitap söylemiştim o zaman. Akademik bir kitap çok güzel istifade edebileceğiniz bir kitap inşallah. Bunları yaz döneminde okuyup... Güzel bir biçimde üzerinde durup elinizden geldiğince bu manada da müzakeresini yapmaya çalışmak durumundasınız. Beni şimdi Anadolu'dan izleyen kardeşlerime de söylüyorum. Ben şimdi burada kendi talebelerime de bu kitapları okutturuyorum. Onlara bunların nasıl müzakere yapılacağına dair de özel bir ders yapacağım. Eğer isterse bir suffa meclisi ben bu kitabın müzakeresini Hocamın talebelerin, talebelerinden ya da talibelerinden biriyle yapmak istiyorum diye erkekler erkek bölümüne, hanımlar hanımlar bölümüne bu müracatta bulunursa Hakkari'de bile olsa oraya bir muallim ya da muallime göndereceğim. İnşallah her kitabın tahlilini yapmak için bir muallim ya da muallime meclislere göndereceğim. Aynı bu şekilde bu ikinci kitabı da üçüncü kitabı da bunu niye söylüyorum? Çünkü kitap müzakeresini biz bilmiyoruz. Bazen geliyorlar üniversiteden kardeşler diyorlar ki hocam evet söyle işte biz sahabeyi nasıl anlamalıyız kitabının müzakeresini yapmaya geldik. Tamam ben mi size anlatayım diyorum kitabı siz mi bana soru soracaksınız. Şimdi kitabı iyice okumuş birisi kesinlikle 10-15 tane soruyla gelmiştir. Sen o zaman okumamışsın ya. Bir sürü soru sormak gerekir o kitabın içerisinden. Sen sormamışsın. Ya öyle üstün köre okumuş gitmiş ya da şimdi nasıl okunuyor biliyorsunuz değil mi kitapları? İşte diyelim ki iki sayfa buradan okuyor, üç sayfa buradan okuyor. Arka sayfayı okuyor, ön sayfa okuyor tamam okudum diyor. Öyle okuyor. Fişleme yok, not alma yok, soru çıkarmak yok, irdeleme yok. Oradaki bir şeyin arkasına düşüp başka şeyleri elde etmek yok. Her şeyimiz böyle. Ayaküstü olduğu gibi ne yazık ki kitap okuma noktasında da öyle olur. Ben talebelerin iflahını sökeceğim bu sene bu kitaplardan dolayı. Gerçek kitap nasıl okutulur onlara bu manada öğreteceğim için bu onların o öğrendiklerini sizlere aktarmalarını hasreten istiyorum. Onun için böyle bir şeyi burada söylemiş olayım size bir. İkincisi aile yılının halen serlevhasını belirlemedik. Bütün suffaları şu anda siz buradasınız talebelerinize de bunu duyurun. Suffanın şey aile yılının bu seneki serlevhasını belirleme adına bir gayrete girişin. Bu heyecanı yayın sizde talebelerinize ve talibelerinize. Biliyorsunuz her sene o yılla alakalı bizim bir ser vardı. Bu sene sahabe yılının serlevası neydi? İnsanlığın aynaları iman ve kardeşliğin sadaları idi. Bu kadar uzun olmasın ama aile yılı Siz biraz daha kısa biraz daha vurucu meseleinin ehemmiyetini ortaya koyan benimki aklımda duruyor. Halen arkadaşlarımla da paylaşmadım. Öğrencilerimden aldım onların taleplerini ama istiyorum ki suffalar da bu heyecanlara dahil olsun. Bütün talebelerinizi talibelerinizi ayağa kaldırın bir hafta içerisinde. Serlevha konusundaki tekliflerinizi alın hanımlar hanımlar bölümüne erkekler erkekler bölümüne versin. Birinci seçtiğimiz serlevhaya çok büyük bir hediye takdim edeceğim. O büyük hediyeyi de duyduğunuz zaman inanın ki memnun olacaksınız. Sürpriz olsun o hediyenin ne olduğunu hatta söyleyeyim mi başkanım? Vakıfla gideceğimiz umreye götüreceğim onu. İnşallah kiminkini seçersek tek evet bir tane yeter ya <gülüyor> hanımın parasını senden alırım bak <gülüyor> bir tane yeter bir tane kiminkini seçersek ona göre kendi heyecanınızı arkadaşlarınızın heyecanını ona göre arttırın inşallah. Şimdi güzel kardeşlerim bitiriyorum iki şey söyleyeyim buradan dinliyorlarsa bizi selam olsun Kahramanmaraş'taki hanım suffa'daki kardeşlerimize. Şu anda bir seferberlik başlatmışlar. Allah izin verirse Ramazan'ın 17. 17. gecesine yetiştirecekler. 313 tane hatim okuyorlar. Sebep de Bedir ashabının adedince. Yapın böyle şeyleri, güzel şeyler bunlar. Bunlar bizi canlandıracak şeyler, bunlar bizi ayağa kaldıracak şeyler. Onun için oradaki kardeşlerimiz gibi bu tarz şeyleri elinizden geldiğince sizlerde üretin inşallah. Suffa meclisleri hanımlar, erkekler yaptı mı bilmiyorum. Bilgi yarışması yapmışlar. Bu bilgi yarışmasının sonuçları da şöyle. İstanbul Suffası birincisi Zeliha İmece ve grubu, Marmara Suffa Meclisleri birincisi Şadiye Taşöz ve grubu, İç Anadolu Suffa Meclisleri birincisi Dilek Coşkun Gönül ve grubu. Ege Suffa Meclisleri birincisi Merve Çayır ve grubu. Doğu Suffa Meclisleri birincisi Fatma Albaba ve grubu. Güneydoğu Suffa Meclisleri birincisi Behi Özmen ve grubu. Karadeniz Suffa Meclisleri birincisi Ahsen Çil ve grubu. Hepsini tebrik ediyorum. Bütün bu gruptaki kardeşlere şöyle bir hediye vermek istiyorum. Madem bu kitabı okutturacağız. Hepsi kendilerinin ve Suffalarındaki kardeşlerinin isimlerini bildirsinler hepsine imzalı kitap göndereceğim kaç kişilerse yüz kişiye belki imzalayacağım hiç önemli değil bütün kardeşlerimize isimlerine birer tane evlilik kitabı hediye edeceğim bu da onların mükafatı olsun asıl mükafatlarını da ahirette alsınlar inşallah Allah yar ve yardımcınız olsun ne yapın yapın şu Ramazan'ı iyi bir fırsat olarak değerlendirin bizim umuda ve heyecana ihtiyacımız var Ramazan da bunun için büyük bir ikramdır. Ne olur birinci günden başlayarak sonuncu güne kadar devam edecek şekilde bir heyecan üreterek meseleyi devam ettirin. Ve bunu kendiniz, kendi hanelerinizde, evlerinizde, iş yerlerinizde yaptığınız gibi özellikle suffalarda bulunan talibelerinize ve talebelerinize de yaptırın. Elinizden geldiğince bu heyecanı üretin ki o heyecan... Başka güzelliklerin oluşmasına zemin olsun. Şimdiden hepinizin Ramazan'la tebrik ediyorum. Bütün talebelerinize ve talebelerinize de selamlarımı gönderiyorum. Şu anda internetten bizi izleyen bütün kardeşlerime de Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun inşallah.